Evet, ilk dersimizde i̇bn Haldun'un yaşadığı coğrafyayı ve psikolojisini inceledik. İkincisi, i̇kinci derste i̇bn Haldun'un hayat hikayesini bu coğrafyaya ve psikolojiye karşılaştırarak ele aldık. Geçen haftaki derste ise i̇bn Haldun'un eğitim hayatı özellikle Fahrettin Razı Okulu'yla olan ilişkisi üzerine durduk. Akabinde de eserlerini inceledik. Bugün İbn Haldun'un Mukaddime'de çerçevesini çizdiği perspektifin temel kavramlarını Mukaddimenin ciltleri üzerinden ya da Mukaddimenin ciltleri değil içeri üzerinden hareket ederek anlatmaya çalışacağım. Çok ayrıntılı anlatmayacağım çünkü zaten kitap okuyacağız. Yani bu hafta zaten son. Ee, İnşallah bitiririz. Önümüzdeki haftadan itibaren zaten metne başlayacağız. Ee, fakat o metne başlamadan önce e, metinde neler inceleniyor? Temel kavramlar nelerdir? Ee, i̇bn Haldun'un temel iddiaları e, bu... Ben bunu bitirebilir miyim? Emin değilim ama bayağı not var. 4 sayfa. Ama çok ayrıntıya gitmeden evvel, ayrıntıya gitmemek kaydıyla içerik üzerinde biraz konuşacağız. Akabinde benim için önemli olduğunu varsaydığım i̇bn Haldun'un mukaddimesinin entelektüel arka planına biraz bakacağız. Ve son olarak da zihniyeti üzerine duracağız. Eğer vakit kalırsa i̇bn Haldun sonrası mukaddimin etkisi üzerine bir iki cümle söyleyeceğiz. Bu mukaddim'e önce bir girişle başlar biliyorsunuz. Birinci bölümde kendi kurduğu ve kurduğunun da farkında olduğu umran ilminin dayandığı üç temel kavramı inceler. Bu kavramlardan bir tanesi asabiyettir. Asabiye ayınla herkesin çok duyduğu bir şey. Fakat asabiyet kavramı İbn Hanımda çok net değildir. Neyi kastediyor bundan? Katmanlı bir kelimedir. Tüm filozofların ana terimlerinde olduğu gibi öyle bir terim kullanılır ki bazen aynı kitapta, bazen farklı kitaplarında terimin referansı, içeriği konusunda farklı anlamlar vardır. Asabiyet. Asap sinir demek, asabiyet sinirlilik demek aslında. Sinir. Büyük ihtimalle sinirlerin yayılımını dikkate alarak uydurulmuş bir şey olabilir bu asabiyet. Hadis-i şerifte e, kavmiyetçilik anlamında kullanılır ve asabiyetin haram olduğu söylenir. E, asabiyet, kavmiyet yani ırk kabile esaslık, ırk da değil tam böyle kabile esaslı düşünmek, aşiret esaslı düşünmek ve kabileye aşirete ontik bir statü vermek bilgiden kaynaklanan ya da başka bir şeyden kaynaklanan değil de ontik bir statü vermek esas problemidir. i̇bn Haldun'da bazen bu kabile dayanışması, kabile akrabalık, hatta önce akrabalık anlamına gelir asabiyet. Yani bir kabilenin mensupları arasında dayanışmayı sağlayan bir tür duygu durumu, dayanışma anlamına gelir. Daha sonra büyük ölçekteki bir dayanışmaya karşılık gelir. Siyasi bir dayanışma. Ondan sonra dediğim gibi katmanlı bir anlamı var asabiyet kelimesinin. Dolayısıyla tercümelerinde de problem var. Bazıları bunu dayanışma olarak tercüme ediyor Türkçe'ye. En yaygın tercümesi de İngilizceye falan filan. E, milliyetçilik diye tercüme edenler var. E, dediğim gibi orada çok pek net bir e, yapı yok. Zaten metni okuduğumuz zaman her bir tanımla birebir yüzleşeceğiz. Ne anlama geldiğini asabiyetin göreceğiz. Ama benim kişisel kanaatim asabiyet bir toplumdaki Sinerji. O toplumdaki gücün, politik, dini, bilimsel, estetik, sanat, o beraberliğin yarattığı ortak sinerji gibi yorumlanabilir diye düşünüyorum. Çünkü sadece politik bir asabiyet yok. Ekonomik bir asabiyet, katmanlı bir asabiyet var. Bir tür toplumsal bağlılığı sağlayan, invisible, pek de görülmeyen bir enerji gibi bir şey. Birinci şeyde bunu inceler. Birinci bölümde ilk incelediği bu. Umran İmmi'nin dayandığı temel kavramlar. İkincisi coğrafya ve iklimi inceler. Bunun üzerine durmuştuk zaten. Coğrafya kaderdir. İklim. Ve bunu incelerken arkadaşlar öyle basit bir analiz yapmıyor. Uzun sayfalarda ki biz bunları okumayacağız zaten. Klasik İslam dünyasında temsil ettiği şekilde coğrafyanın özetini verir. Dağlar, nehirler, iklimlere göre ve iklimi anlatır. Çünkü İbn Haldun'un ilginç bir tırnak içinde nominalist yaklaşımı var. Yani insanın özünü varsaymaz. Dolayısıyla burada razıcidir. Aristotelesçi İbn Sinacı değildir. İbn Rüşdi değildir. İnsanın özü yoktur İbn -i Haldun'da. İnsanın özü ee, doğumundan itibaren aileden getirdikleriyle, beslenme tarzlarıyla, çevresiyle, eğitimiyle e, historik olan o tarih içerisinde kazanan tecrübenin sonucunda hasıl olan şeydir. İnsan budur. Onun için ibni diyor. İnsan ib adet ib yani adetlerinin, geleneklerinin, göreneklerinin yaşayışının çocuğudur diyor. Bu, bu cümleyi okuyacağız beraber. İbn kelimesini kullanıyor burada. Yani modern bir ifadeyle söylersek İbn-i Haldun'a göre insanın bir fıtratı vardır ama doğası yoktur. İnsanın doğası onun tarihsel tecrübesidir. Peki hocam bu fıtrat ne kadar etkilidir doğasında? Bir, fıtrat bir potansiyeldir. Metafizik bir entetidir. Fizik bir enteti değildir. Bu da zaten inandığın dinle alakalı. Fatara Arapçada biliyorsun çizmek demek. Yani neticede biz ee, hakikaten doğar doğmaz bir şey oluyoruz. Yani tavuk yumurtasından aslan çıkıyor mu? Çıkmıyor. Orada onun bir fıtratı var. O fıtrat neyse onu şey yapıyor. Öyle bir şey. Yani çok kötü bir örnek oldu ama ee, <gülüyor> ee, bizim insanlığımızın en, en zeminde bulunan metafizik iskelettir fıtrat. Ve bu da çok çok invisible bir şeydir. Görünmeyen bir şey. Evet. Ama doğa dediğimiz yapı İbn-i Haldun'un göre çevre şartlarıyla oluşan bir yapı. Vicdan doğulmadır fit fıtrat. Ay o yo vicdan fıtrata doğmaz. yapma gözünü seveyim. Vicdan ben vicdandan değil değil hayır. Vicdan iç algı demektir. Ya şey anlamında söyledim. Şimdi, bir şey vardır hocam. Hı. Bir şey yapılmıştır ya yani bu kötüdür demek. Hı. Hangisine girer? O çok uzun mesela ahlaki yargılar doğal mıdır, inşai midir, tekvini midir, itibari midir? Çok derin bir soru. Eee çok <gülüyor> Ama onunla ilgili ben iki konferans verdim. Biri internette var. Biri yazılı olarak var. Biri de ses kaydı olarak var. Ahlaki yargılar, dini yargılar tekvini midir, itibari midir? Yani doğadan mı türetilirler? insan mı onları? O çok büyük bir problem abi. Şimdi tabii vicdan. Mesela güzel bir hatırlatma. Vicdan. Mefhumu ne ya? Tamamen dini ve mistik bir şey düşünüyoruz vicdansız adam. Halbuki klasik kognitif psikolojide üretilmiş şey o. İç duygularla alakalı bir şey. İç duyguların müşahidesi vicdandır. Bulmak kendini buluyorsun. Çünkü. Evet. Yani iklimi önemsemesi İbn Haldun'un coğrafya iklimi önemsemesi basit bir e, iklim ve coğrafya meselesi değil. Sudan, içtiğin sudan, yediğin yiyecekten, tamam mı? İlişkiye girdiğin bitki ve hayvan örtüsünden, hepsinden hareket ederek. E, bir anlatım yapıyor. Bunların hepsi insanın kişiliğine, kimliğine etkisi olduğunu düşünüyor. çok. E, tırnak içine materyalist bir bakış açısı. Tabi bunlar tırnak içine çünkü o dönem materyalist değil bu adam Sonra dindar bir adam. Neticede umran, bilmi, umran ilmi biliyorsunuz. Toplumsal sünnetullahı araştırma ilmidir. Bugün dersimizde master dersinde bunu işledik. Toplum. Ta, evrende bir sünnetullah var bir adetullah var. Pübun İbn Yahudun çok sık kullanıyor. Sünnetullahı, e, toplum hayatının kendine göre ceryan ettiği adetullahı e, tespit etmek. İşte, ya bir de bu adama İbn Rushd diyorlar. Bu adam tam bir Gazali, İbn Farhaddin Aziz çizgisi. Üçüncü olarak incelediği nübüvettir arkadaşlar. Nübüvett meselesini şair, kahin büyü meselesiyle birlikte inceler. Bu bazen yanlış anlaşılıyor. Nübüvveti de bir kehanet, bir şiir türü olarak algıladığını söylüyor. Halbuki hayır. İbn-i orada aklın fasl özelliğini kullanıyor. Yani mevcut birbirine benzer unsurların farklarını göstererek anlatma yöntemini kullanıyor. Bir mukayese yöntemidir, fasl yöntemi. Bunlar bunu vast zannediyorlar. Vastlidir o, fasttır Ayırma, ayırarak mukayese etme. Farklılıkları göstererek anlatma. Çünkü şiir, kehanet, şamanlık bunların hepsini o Afrika kabilelerinde görmüş adam bulmuş. Bunların nüvvetle karıştırma ihtimalini çok iyi hissetmiş. E, o dönemde biliyorsunuz mesyanik hareketler de var bu Avrupa'da şey Bunu aşmak için. Ya da bunun tehlikesini göstermek için bir arada inceliyor ve açıkça da söylüyor alandaki farkı. Dolayısıyla piyasada bahsedildiği gibi nüvvet kehanetin bir türüdür filandır da son derece yanlış. okuyunca göreceğiz zaten. İkinci ve üçüncü bölümlerde kendi devlet anlayışı için ya da medeniyet anlayışı geliştirdiği kavramları inceler. Bedavet, hadaret ve fesat. Bedavet, tabii daha önce anlattık o coğrafi ortamı resmederken bedavet kelimesini nereden türettiği belli, yaşadığı coğrafi zeminden türettiği onu. Yalnız e, i̇bn Haldun'un bedavet ve hadaret kavramı modern dönemdeki az gelişmiş, çok gelişmiş, premodern modern ilişkisi gibi değildir. Bir zorunluluk yoktur. Bedavet bir imkandır i̇bn Haldun. Un. Her bedevi toplum hadari olacak diye bir zorunluluk yok. Olmalı diye de bir zorunluluk yok. Ki İbni Haldun nihayetinde arkadaşlar bedaveti çok önemser. Bazen üstünde görür. Ahlaki açta. Onu da söyleyeyim. Modern ilerlemeci teoriler gibi düşünmüyor. Bir toplum hadari olduktan sonra tekrar bedevi olabilir. Orada da bir sıkıntı yok. Ve bu çok kötü bir şey de değil İbni için. Dolayısıyla felsefenin İmkan kavramı ve icap kavramı içerisinde düşünüyor. Kelamcıların umurame kısmında. Bedavet bir imkandır. Bazı toplumlar bedavetten hadarete geçerler. Bunun ekonomik, sosyoekonomik, politik nedenleri vardır. Ve sonra fesada uğrar. Çünkü hadaret bir kemaldir. Her kemal zevaldir. Çünkü bir e, yapı o fiziksel bir olduğu olay bile olabilir bu. Kendi potansiyellerini aktualize ettiği halde ettiği zaman kemaline erer tamamlanır ve o da onu zevale e, götürür. Bu kavramlar etrafında İbn-i Aldın toplumu toplulukları ve toplumu inceler birbirinden farklıdır. Siyaseti inceler, devleti inceler. Özellikle din devlet ve ahlak ilişkisinde bu ikinci ve üçüncü bölümde durur. Burada çok enteresan bir tespiti var. Dini devlet için zorunlu görmez. Ama ahlakı zorunlu görür. Bu çok önemli bir tezdir. Çünkü klasik kelam geleneğinde ya da klasik kelam demeyelim. Hukuk geleneğinde devletleşme, medenileşme dinle çok irtibatlandırılmıştır. Ama hangi dinle? Vahiy diniyle. İbn-i Aldun vahiy dinini kastediyor tabii. Vahid dini gelmemiş toplumlar olduğunu en azından zahiri olarak inanıyoruz tamam Hazreti Adem'den biri geldi ama yok ortada bir ele tutulur bir şey. İbn-i Adun diyor ki bir toplum vahye muhatap olmamışsa din o toplum için zorunlu değildir. Buradaki dini çok sofistike bir hukuk sistemi olarak düşünüyor. onu söyleyeyim çünkü adam toplumdan bahsediyor. Basit bir inanç akide sistemi olarak görmüyor. Sofistike bir hukuk sistemi olarak görüyor. Ancak ahlaki bir yapı olmalıdır. Eğer ahlak yoksa toplumsal süreklilik sağlanamaz. Davranış sürekliliği ahlaka bağlıdır. Dolayısıyla e, toplumlarda e, ahlak yok ise o toplumun bir e, siyaset geliştirmesi, bir e, devlet geliştirmesi mümkün değil. Ne olursa olsun ahlak yani davranış kurallarının sürekliliğini gösteren davranış düzeni olacak. Bir order olacak. Bir structure olacak orada. Bir nizam olacak. Aksi takdirde kavga sorulacak. Mümkündür. Mümkün. Evet. Zaten e, bunu göreceğiz ileride. Siyaseti, akli siyaset, dini siyaseti ayıracak. Yani hocam ahlak toplumun sureti yani onu tutan tabii. şey gibi oluyor. Davranış tabii hulk kelimesinden. Niye evet. biliyor musun abla? Çünkü ahlak bizde bugünkü anladığımız şey, tabi tabiat biliminin bir sonucudur. Da. Tabamızın bir sunucu ya ahlak. Ameli hikmeti düşünsene. Ahlak bizdeki bu gibi düşünülür toplum ahlakı diye bir çok şey klasik renkte biliyorsun. Kişinin ahlakı vardır. Bireyseldir. Bireysel, o bireysel ahlakın toplamı toplumsal şeyi ahlakı tedbir ortaya çıkartır. Tedbir meselesidir o. Evet. Dördüncü bölümde mukaddimenin devletin türeyişi ve sonuçlarını inceler. Yani devlet her toplum devlet olmuyor. Bu çerçevede yerleşim, yerleşim, göçebilik, bunu tamamen emniyet fikrine dayandırıyor arkadaşlar ki son derece tırnak çağdaş bir şey. Yani insanın maddi ve manevi emniyet kaygısı onu devletle şeye, yerleşime ve devlete götürüyor. Ve bu da otorite fikrini türetiyor. Otorite fikri insanın emniyet algısının ya da toplumun emniyet algısının bir sonucudur. Bakın burada ben ana hatlarıyla anlatıyorum. Bunları hep okuyacağız arkadaşlar metinle. Burada cümleleri analiz edeceğiz. Yani onun için anlamadık, yakalayamadık demeyin. Yani ben size iskeleti veriyorum, temel terimleri. Yoksa bunların hepsini göreceğiz. İbn-i burada, daha önce de bahsettik. İbn-i sistemi esas itibariyle usulü fıkra da usulü dinin sentezidir. Onun topluma uygulanmasıdır. Fahrettin razı insanı İnsanı gereksinimlerini üçe ayırıyor. Fıkıhtan alarak. Zorunlu gereksinimler. Zaruriyat. Mesela bizim soğuktan korunmamız lazım. Bu çuval da olabilir değil mi? Bir çuval. Bir mağara da olabilir barınmak için. Bu zorunluluktur. İkincisi haciyat. Yani ihtiyaç. Ihtiy Haci gereksinimler. Bilmiyorum, elbise giymek bir ihtiyaçtır. Zorunluluk değildir. Değil mi? Ya da pişirmiş Pişmiş, pişmiş yemek yemek haciyattır. İnsan çiğ de yese mesela bir şekilde yaşar. Ee, ev mesela zor, bu haciyattır. Bu zorunlu değildir. Mağarada da yaşayabilirsin. İnsan ancak zorunlu ihtiyaçlarını e, kıt ortamlarda geri döner. İnsan büyük bir oranda ihtiyaçlarını gidermek üzere organize olur. Zaruriyatlar çünkü aşılmıştır insan toplumlaşması en basit birimiyle bile ihtiyaçları gidermek üzere kurulmuştur. Fakat burada bir totoloji var. İhtiyaç giderme yeni ihtiyaç yaratır. Muhteşem. Yani bulaşık makinesi alırsın, çamaşır makinesi, elbise yıkama bu ihtiyaçtır. Sonra bunun yumuşatıcısı, bunun bilmem kokusu, başı, bilmem neyi, ne olur? Yeni ihtiyaçlar yaratır. Ve bu ihtiyaçlara i̇bn Haldun tezini ve kemali ihtiyaçlar adını verir. Estetik ihtiyaçlar. Bu terefe gider. Teref diyor buna. Teref, lüks, konfora gider. İşte İbn-i en büyük sorunlarından biri budur. Terefe, teref Arapça'da lüks demek. Konfor, konformizm, terefe, teref. Gel baba. Ruh çağıralım. Teref. Nasıl olur da tezini, tezini, tezini ve kemali kemali olgunluğu hı hı. o aktualizeyi sağlayan ihtiyaçlar gereksinimler. Tezini estetik demek. Yani şöyle, mağarada oturmak insan için zorunludur. Evde oturmak ihtiyaçtır ama boğazda konakta oturmak tezhinidir, estetiktir. Onun gibi yani. Giy örtülmek bir şeyle bir çuvalda örtülmek zorunluluktur. Elbise yapmak, giymek ihtiyaçtır ama tutup kürk ya da ne bileyim falanca markayı giymek tezhinidir. Yıkanmak bir ihtiyaçtır. Arap sabunu yeter fakat falanca şampuan güzelleştirir o artık tezhinidir değil mi? Ve hatta psikolojiktir. Hatta psikolojik ihtiyaçlardan bahsetmiyor. Onu kemali ve teziinin içine yediriyor. Evet. İşte bu kemali ve teziini ihtiyaçlar konforu doğurduğu için zevali başlatır. Çürümeyi toplumda çürümeyi başlatan konfordur. Kişide ve toplumda. Bunun için imnaların önemli sorunlarından biri bu kaçınılmaz insanın zevalini nasıl geciktiririz? Yani kemal'deki sürekliliğini, istikrarını nasıl sağlarız? Bunun çözümünü göreceksiniz. Kemali devam ettirerek, süreklendirerek çözmeye çalışıyor. Yatay olarak değil. Yani şimdi şuradan geldik. Aa, kemal mertebesi böyle değil. İbn-i Havdun'da Kemal devam eder. Nefsi Kemal, psikolojik Kemal. İşte burada tasavvufu devreye sokacak zaten. Tasavvuf var iken yok gibi yaşama anlayışıdır İbn-i Var iken yok gibi yaşama. Yani çürümemek. Yokken yokluk çekmek tasavrufa yani. Ha Yokken yokluk çekmek e, yani o fukaralık var. Yani. O fukaralık. Tabii fakirler bunu tartışabiliyor musun? İmkanı olmamış adamın içki içmedi diye sevap almaz adam yani. Günah imkanın varken vazgeçme işidir. Ya da vazgeçmemiştir. Öyle. E, senin tabiatın ona içmeye gel değil sıkıntı yok zaten yani. İradeni devreye soktuğun anda günah sevap ortaya çıkarır. Evet buna dikkat. Tabii bunların hepsi usulü fıkıh terimleri dediğim gibi. Bunun üzerinde duracağız. Ee, i̇bn Haldun nefsi kemali nasıl anlatıyor? Ee, onun basamaklarını vereceğiz. Ve dördüncü bölümde ayrıca pazar, zanaat ve ticaret. Üç e ekonomik etkinliği ele alır. E pazar nedir? Zanaat, sanat nedir? Ticaret nedir? Ve akabinde e, devletin beş aşaması üzerine durur. Kuruluş, iktidar tekelinin oluşması, refahın artması, doyum, kibir ve taklit, safahat ve israf. Bir, kuruluş. Birinciden kuruluştur. İki, iktidar tekelinin oluşmasıdır. Bir tekel oluşu bir elit yaratır. Bu elitin temelinde bir şey vardır. Merkezinde bir kişi vardır ya da bir aile vardır. Refah artar. Bu refah doyum, kibir ve taklide götürür. Artık insanlar doyarlar, bir tekebür içine girer. Artık yeni bir şey yapmazlar. eskiyi taklid ederler. Kastettiği bu. Atalarını taklit etmeye başlarlar. Onlar gibi. E, kemali geçmişi taklit etmeliyette bulurlar. Çünkü onlar yaptı, başardığına göre bu en iyisidir. Gerçeklik algıları zayıflar. Gerçeklikten koparlar. Bu da ee, sıkıntı yarattığı için kendilerini gerçeklikten kaçışa verilen safaat israf gerçeklikten kaçıştır Çünkü gerçeklik çalışmayı gerektirir düşünmeyi gerektirir rahatın kaçmasını gerektirir ama o e, duyumun içinde o kiblin içinde o taklit içerisinde rahat yaşayıp har vurup har vurup nedir bu da çöküştür zaten safaat israf sonucu çöküştür Bunlar 120 yıllık bir dönemi kapsar. 3 nesil 40'ar er yıldan hesaplıyorlar. Bazı şeylerde 30 yıl olduğu da söylenir. Doğrudur. Arap, Avrupa dünyasında o dönemde ortalama yaş 30 35 olduğundan dolayı bir kuşak 30 yıl olarak hesaplanır. Bizde 40-45 olduğundan dolayı 40 yıl hesaplanır. Bizde biraz daha temizlik fazla olduğu için mikrop bilgisi yok o dönemde malum. Temizlik bizi biraz daha koruyor. 40-45'tir ortalama ömür. Ölüm çok fazladır. Çocuklar, yeni doğanlar, kadınlar çoktur. Mezarlara gittiğinizde görürsünüz onu. Yani 60'ını 70'ini 70 devin adam var mı? Var. Çok az ama. Esas yaş ortalaması çok. 40-45 çok enteresan bir şey. Popüler. Hocam, Bazen artıyor. Ortalama 40 bu evet. Hele Moğolların olduğu dönemde artık yaş <gülüyor> e, çok sorun değil hocam. Öyle. öyle. Hocam, Gazali işte 53. i̇bn Sina 51. Değil mi? Ee, Şahabettin süre verdi 38. Ee, çok genç gidiyorlar. Tabii. Ee, 53 nedir ki bugün için? Ortalama 80'den mi az? Genç ki çok genç. <gülüyor> Genel böyle yani. Öyle ama ben şimdi bunu anlattım. Kim anlattım bilmiyorum. Ömer Seyfettin'in kızıyla yapılmış bir röportaj okudum. 78 yaşında. Babası 37 yaşında öldü. Diyor ki, babam her düşündüğünde çocuğun kaybetmiş gibi üzülürüm. Ya, 37 yaşında benim yarı ömrüm diyor ya. <gülüyor> ya. Yo, arkadaşlar mezarlarda bunu görürsünüz. Çok büyük ölüm oranları çok yüksek. Aşı yok. Ee, cerrahi teknikler çok zayıf. Bakın klasik gelenekte cerrahlar seyyahtır biliyorsunuz. Şimdi yönetici yapıyoruz hepsini. <gülüyor> Biçiyorlar. <gülüyor> Klasik yönelikli cerrahlar yönetici olmaz biliyorsun. Çabuk düşünüp karar almaları lazım. Niye cerrahlar seyyahtır? Çok ölüme sebep oldukları için öldürülürler. Ciddi söylüyorum. Öyle ama bütün cerrahlar seyahtır. klasik. Tıp kabul edilmez zaten. Zanaat kabul edilir. Cerrahlık. Ve bir kasabada bir ilçede büyük ameliyat yaptıklarını terk ederler orayı. Çünkü kesin öldüğü zaman gidecek. Sadece bugün vurmuyorlar doktorlar. o dönemde daha kötü vuruyorlar. Çünkü teknikler çok kıt imkanlar. Yani bir, normal bir hastalığı tedavi etmen çok mümkün de ama e, cerrahi Şeyde bir falan, müdahale gerek. Köylerde falan var şimdi bazı çocuk e, yani bizden birikler var, ayağı sakat falan. İşte diyor falan dediği iğne yaparken Tabii. yanlış verilir. O yapıp, iğne hadi onu anladım. Yani, ya kafa tası, ka beyin ameliyatı yapıyor adam. O kafayı bir daha nasıl giriyor köyce? <gülüyor> <gülüyor> Gitti adam ya. <gülüyor> Karadeniz'de anladım yani bir sorun olmaz da ha içinde zaten bir şey bulamaz. Değil mi İsmailci? Temel beyin ameliyatı olmuş biliyorsun. Ondan sonra dikmişler beyine bir operasyon yapacaklar demişler ki biraz beklesen hani beyin işlemleri bitsin takacağız tekrar. O sırada Temel kaçmış hastanede. Aman. Doktorlar şaşırmışlar olan beyni bıraktı gitti herif. Neyse aradan -ar, epey zaman geçmiş. Bir gün doktorun biri ameliyatı yapan doktorunun biri kalabalık çok kalabalık bir meydandan geçiyor bakıyor ki bir elini kolunu sallar bir şeyler söylüyor bir bakmış temel gitmiş demiş kardeşim beynin hala duruyor gerek yok demiş ben politikacı oldum <gülüyor> <gülüyor> <Ya>. evet <gülüyor> evet 120 yıl devri kabul ediliyor yalnız bu devri tartışması mesela bu dairesel bir devir midir spital bir devir midir benim kişisel anlayışımı söylüyorum. Tartışabilirsiniz yani ben neticede bir kanaat benimki. Genelde şeyde, e, ilim kamuoyunda dairesel anlaşılıyor. Bence spitaldir İbn-i Yani spitalden kastettiğim şu. O klasik kozmolojiyi koz, klasik kozmolojiyi. Evet, şöyle. Böyle. Tekrar var. Fakat öne doğru gidiyor. İlerleme demiyorum. Bakın ilerleme başka bir şey. İlerleme çok daha farklı bir şey. Öne adım atma. <gülüyor> ee, şöyle değil. Yani kendini şöyle tekrar etmiyor. Bu çünkü klasik kozmolojiye anlayışa aykırıdır. Klasik kozmolojide sadece ayüstü alem aittir. Yeryüzünde birebir tekrar olursa kemal olur o. Kemal'in tekrarı olur. Mümkün değil. Klasik kozmoloji bilmediği için millet bunu böyle yorumluyorlar. Böyledir bu. <gülüyor> evet. Aksi takdirde hiçbir gelecek kullanmaması lazım. Evet. Yine dördüncü bölümde arkadaşlar siyaseti inceler ve ikiye ayırır siyaseti. Şey, üçe ayırır affedersiniz. Akli, medeni ve dini. Hı? Nedir? Ne sarmal gibi. Sarmal. Sarmal. Aha, doğru sarmal diyorlar. Marksist zaman anlayışı da buna benzer biliyorsunuz. Sarmal. Yani hafif geriye gidiyor ama tekrar dönüyor tekrar. Bak dikkat edersen sadece şöyle değil bak şöyle değil şöyle değil. Bu bazen şöyle de olabilir. Yani buradan da bir kesişim olabilir. Böyle iç içe geçen dairelerle Mekan, spayt, sp sp sp mekan demek. Spaytıl, bilmem ki. Nereden bilmiyorum şimdi bir de onu mu araştırayım ya? <gülüyor> akli siyaset, ikiye ayrılır. Bilgiye dayalı ve cebre, zor, zorbalığa dayalı siyaset. Ki i̇bn e, tercih ettiği akli siyasettir biliyorsunuz bilgiye dayalı aklı siyasettir. Cebri zaten söyleyecek tahakküm. Evet. Medeni siyaset bu çok enteresan. Medeni siyaset ne kastetmiş olabilir? Filozofların siyaset anlayışı, ideal siyaset anlayışı buna masal der zaten. Gerçeklikten kopuk, mevcutta karşılığı olmayan filozofların masa başında ürettikleri e, siyaset işte Aristoteles'in, aman Platon'un devleti, Aristoteles'in politikası İsim veriyor. Farabi'nin ara medenetil fazlası. Bunlar da çok güzel okunacak tesliye kabilinden e, romanlar gibidir diyor. E, masaldır bunlar diyor. Bunlar buyurken yazmışlar bunu. Bunların dop, sosyal gerçekliği yoktur diyor. Ve dalga geçiyor. Hakikaten tahkir ediyor. Tahfif ediyor onları. E, bu ideal. E, gerçeklik matematiksel bir şey değil ki. Fizik, sosyal gerçeklik. Bir sürü değişkeni var. Nasıl bunu olması gereken üzerine konuşmak çok kolaydır. Çünkü madde yok orada. Matematik gibi konuşuyorsun. Şöyle olursa şöyle olur. Böyle olur. Mat Matematiğin en önemli özelliğidir. Kesinliği nereden gelir matematiğin? Madde yok orada. Hareket yok. Yani. Dini siyaset işte özellikle vahih dinleri ben çıkıyor. Şimdi İbni Adın diyor ki eğer dini siyaset yoksa ideal siyaset akla dayalı bilgiye dayalı akli siyasettir. Ama din varsa kastettiği vahiy dinip İslam o zaman akli siyaset ikincildir. Umdelerin erkanı din din verir diyor. Şimdi bu da günümüzde görmezden geliniyor. İbn Adun'un laik seküler diyor hiç alakası yok. Bunu, bunu bir Arapçasını okurken göreceğiz zaten. 5. bölüm iktisadi hayatı inceliyor. İktisadi hayatta İbn Adun'un sentezi entesan Emiği üç unsur oluşturur i̇bn Üç unsur, Üç tane temel yapı taşı vardır. Tabiat, akıl ve el. Bakın bu çok önemli. El çok merkezi bir kavram. Ee, onun için klasik filozof ya da klasik Aristoteles i̇bn Sina geleneğini Yunanî tarzdaki felsefeyi reddediyor. Çünkü Yunanî tarzdaki felsefe eli sevmez. Aklı sever. Intellect, intellect, manufacturing biliyorsun kölelerin işidir. i̇bn Haldun hayır diyor. Her insanın emeği e, el ister. Akıl ve el uyumu son derece önemlidir. Bunu defaatle söyler. El olmadan emek olmaz diye. Şimdi burada 5. bölümdeki iktisada hayatta İbn-i Haldun'un e, ekonomi anlayışının önemli özelliği arkadaşlar benim henüz daha e, tam anlamıyla kafamı oturtamadığım bir özelliğe dayanır hiçbir değer kullanmaz burada. Ahlaki, dini değer yok. Değerlerden ağrı bir ekonomik hayat tasvir eder. Tamamen üretim araçları ve üretim ilişkilerinden üretilir. Yani zaten bir ekonomik organizasyonda bir, üretim teknikleri vardır, üretim ilişkileri vardır, üretim süreçleri vardır ve üretim aletleri vardır. Şimdi İbn-i hayvancılık doğal olarak, tarım İkinci, zanaat ve ticareti alır. Dört türlü ekonomik etkinlikten bahsediyor. Hayvancılık, tarım, zanaat ve ticaret. Fakat bu üretimi kesinlikle değerler üzerinden anlatmıyor. Tamamen yapısal analiz yapıyor. Hayvancılık şudur, şöyle şöyle şöyle. Efendim tarım şudur, şöyle şöyle şöyle. Zanaat budur, şöyle şöyle şöyle. Ticaret budur. Son derece soğuk bir anlatım. Ve gerçekçi, realist bir anlatım. Orada kullanılan üretim aletlerine bakıyor, nesneler girdiler, bunlar hangi tekniklerle dönüştürülüyor, ne tür ilişkiler var, süreçler nasıl ilerliyor ve ortaya nasıl bir ürün çıkıyor. Buna bakıyor. Devletin en önemli ilişkisinin iktisadi olduğunu söylüyor. Fakat devletin ticaret yapmasını, zanaat yapmasını, yani bizzat iktisadi hayatta üretici olmasını İyi görmüyor. Bu çok enteresan. Yani sosyalist değil. Evet. Kontrol etmesi ondan sonra yönlendirmesi ayrı ama kendisinin kesinlikle bir e, iktisadi hayata müdahale etmesi istemiyor. Fakat bu diyor e, yönetici eklerin çok sevdiği bir şey değildir. Eninde sonunda e, iktisadi hayata müdahale ederler. E, dolayısıyla iktidarın ve siyasetin ticaretle ya da ekonomik hayatla ilişkisi son derece riskli önemli bir konu. Bununla ilgili metinleri de okuyacağız. Altıncı bölümde kitabın altıncı bölümü ki çok ilginç. Üç çiftli kitabın bir buçuk dilde yakını odur. Buraya çok dikkat. Tam bir buçuk değil ama bir buçuğa yakın. Bir çeyrek. Neticede diyelim ki 300 sayfa mı? 300, 600, 900 ne yapar? 400 sayfası bir cilt tamamen bir de diğer cildin son 50-60 sayfası ilimler ve sanatlara aittir. Aa, bunun üzerine durmak lazım. Niye? Çünkü medeniyetin, devletin, hadaretin nihai hedefi bir ilim ve sanat üretmektir. Zaten bununla varlığını sür. Ama daha önemlisi, şimdi burada ne dedik? Kemal'in devam edebilmesi için tasavvufun yanında arkadaşlar bir de ilimler ve sanatlarla olur. İnsanlığın hadaretinin sürekliliğini ilim ve sanatlarla da sağlıyor. Zaten tasavvuftan etkisiyle bir ilim oluyor. Bu çok önemli bir tespit ve büyük bölüm ayırıyor buna. Bütün neredeyse ilimleri kendi ulaşabildiği seviyede inceliyor. Evet. Bu kısaca arkadaşlar İbn Haldun'un mukaddimesinin e, özeti ve temel kavramlarıdır. Bunun üzerine zaten dediğim gibi konuşacağız. Şimdi İbn Haldun'un mukaddimesinin dayandığı entelektüel arka plan üzerine biraz e, konuşalım. dediğimiz gibi bir bilim kurduğunun farkında. Şimdi her bilimin klasik gelenekte biliyorsunuz bir mevzusu vardır. Mesaili vardır. Yok önce mevzusu sonra tanımı değil mi? geç mevzuyla alakalı. Mevzu mevzu mebadi ve mesail. Evet. Mebadi onun kurucu ilkeleri yöntemi usulü bir konusu vardır. Bir de sorun alanı vardır. Bir de gayesi vardır. Şimdi dolayısıyla iddialı bize şunu göstermesi lazım. İlmi umranın, yani umran ilminin konusu nedir? Fizikin konusu belli, matematiğin konusu belli, evet, astronominin konusu belli. Sen yeni bir ilim kuruyorsun. Değil mi? Bunun nesne alanı ne? Nesne alanı nedir umran ilminin? Toplum. Toplum. He, o zaman toplumu ne kabul etmen lazım? Bir gerçeklik küresi olarak kabul etmen lazım fizik gerçeklik küresi, astronomi gerçeklik küresi matematik matematiksel gerçeklik küresi, değil mi? Toplumsal, toplumsal varlığı kabul etmen lazım. Ve bunun bir objektivasyonunu kabul etmen lazım. Çünkü objektivasyon yoksa bilgi olmaz. Objekare fırlatmak demek, dışa atmak. Ee, obje oradan gelir. Çünkü obje karşına koyduğun şey demektir. Karşına koymadığın şeyi bilemezsin. Husulü bilgi. Değil mi? Dolayısıyla toplumsal objektiflik İnsanın eyleminin cisimleşmesi pısaca. Bunu bir tecessüm, bir objektivasyon olarak görmen lazım. Bu çok yeni bir şey arkadaşlar. Bu çok yeni bir şey. Bunu filozoflar gibi amelin, pratik aklın basit bir tezahür olarak görmüyor. Aristoteles'ten böyle bir bu var. Aristoteles'ten biri ameli hikmet, değil mi? Ahlak, e, topluluk ve toplum, fazilet, e, menfaat ve maslahat anlayışı var. Ama bunu bu derecede, büyük ölçekte bir e, obje nesne alanı olarak görmek e, son derece önemli. Ve İbn-i Haldun bunu e, yapıyor. Nasıl yapıyor bunu? Çünkü biliyorsunuz İbn-i Haldun'un mukaddemesinde sadece bir toplumsal anlayış yok, bir de tarihsel anlayış var. İçişidir. i̇bn Haldun tarihi de bir gerçeklik alanı olarak görüyor. Zaten o eylemin tarihsel tecrübesidir önemli olanlar için. Şimdi tarihsel gerçeklik alanı, tarihsel alanı bir gerçeklik alanı, bir varlık alanı olarak görmek çok yeni bir şey. Aristoteles'te yok. i̇bn Sina'da yok. Aristoteles'te şiir bile tarihten daha iyi bilgi verir. Daha sağlıklı bilgi verir. Tarih fuzuliyat. Niye? Tekil bilgiler geçmişte kalmış. Bir kere nesne karşında değil. İki... E, tekil tek tek olaylar, cüziyat. E, cüziyat değil ki şeyin bilgi, hedefi külliye, külli bilgi, tümel bilgi. Değil mi? Kesinlikle o tümellikten gelir. Östel bilgi. Tarihte türler yok ki. çünkü i̇şte biliyorsun olduğunu söyledim, Ha? i̇bn Adun Adun, Adun'un tarihte tür vardı Kategoriler vardır. Evet. Tam da bu işte. Tarih kategoriktir i̇bn Adun'da. Belirli modern tabir örüntüleri vardır belirli modlar var, belirli kodlar var, belirli formlar var tarihte. Mesela devlet. Devletler değişik ama devlet diye bir kod var. İnsanlar devlet kuruyor. Ekonomik çok farklı ötede beraber ama ekonomi ilişki, ekonomik teknik, ekonomik araç diye bir kod var. Bir mod var tamam mı? Dolayısıyla insan eylemlerinin en basit kişisel eylemlerden politik eylemlere kadar belirli e, bilinebilirliği veren bir düzenliliği var, bir sünnetullahı var, bir adetullahı var. Şimdi hatırlarsanız hatırlar mısınız bilmiyorum. Yani bilim felsefesinde bir şeyin bilinebilir bilin olması için altı madde sayarız biz. Zaman mekanda olması, belirli bir e, yapı ve düzen göstermesi, belirli bir nedensel ya da gerekçeli bir ilişki içinde olması, tanımlanabilir olması. Sınırlandırabilir, tanımlandırabilir olması. Logosun olması. Değil mi? Beşincisi akledilebilir, makul olması. Altıncısı tekrar edebilir, denetlenebilir olması. Bak, altı madde. bu Bir nesne, bir olgu, bir olay bunları göstermezse bilinemez. insan tarafından. Tekrar ediyorum. Zaman mekanda olacak. O aksakta mutlak olur. Bilemeyiz. Zaman ve mekanda olan bu olgu, bu olay belirli bir yapı ve düzen göstermesi lazım. Kafasına göre takılırsa gerçeklik neyi bileceksin. Çünkü evrenin bir şematizmi var, bu şematizmi biz soyutlayıp kavransal şematizme dönüştürüyoruz. Bilmek budur. Tarihte budur işte İbn Haldun bunu diyor. Nasıl ki doğada bir şematizm varsa tarihte de bir şematizm var. Yani bu ne de Sünnetullah varsa tabiatta tarihte de bir Sünnetullah var, toplumda dolayısıyla biz o şemayı, o e pratik şemayı soyutlayarak ne yapıyoruz? kavramsal şemalara dönüştürüyoruz. Bilmek budur. Çok önemli bir şey. İşte bunu ilk defa bu kadar açık ve seçik söyleyen imdadındır. Onun için önemi buradan. Onu sayıyorum. Bir, mekan ve zamanda olacak olgu olay. İki, belli bir yapı ve düzen gösterecek. Üç, tanımlanabilir, sınırlandırabilir olacak. Pardon. Üç, belirli bir nedensellik ilişkisi. İçinde olacak. E, dört, tanımlanabilir, sınırlandırabilir olacak. Çünkü sınırlandıramazsan tanımlayamazsın. Beş, makul olacak, akledilebilir, intelligible olacak. Altı, e, denetlenebilir ve tekrar edilebilir. Tekrar edilemizsen denetleyeceksin. Eşsenebilir olacak dolayısıyla. Bu altı temel şarttır. Bir de dursun şartlar var. Temel şartlar, dursun şartlar. İzli şartlar da var. Bak. Evet. Var var. <gülüyor> evet. Dolayısıyla kısaca şey yaparsak şimdi bunlar uzun uzun vakit kaybetmek istemiyorum. İbn Haldun'da tarihsel alan bir gerçeklik alanıdır. Dolayısıyla toplum bir gerçeklik alanıdır. İnsan eyleminin cisimleşmiş halidir. Bu bu gerçeklik alanının kendi bir şematizmi vardır. Bu şematizm belirli bir düzen, yapı, şuhru gösterir ve bu insan tarafından bilinebilir bir e, suiç şemalara, kavramsal şemalara döndürebilir alandır çok önemli bir şey. Bununla ilgili ben uzun uzun yazdım, konuştum. <gülüyor> ciddi ciddi bakıyor ha. Yaşanır Öztürk gibi. <gülüyor> Anlatmıştık ya. Evet. Evet. Şimdi bunun olabilmesi için tabii bunu i̇bn sıfırdan yaratmıyor arkadaşlar. Bu bu e, Megazi siyer yazarlarından başlayan, hadis ilminden gelen, ondan sonra bir geleneğe yaslanır. Bir tarafı budur. Yani tarih anlayışının, çünkü İslam tarih, İslam dininin sıdkıyeti tarihle çok alakalıdır. Siyerle çok alakalı. Peygamberin efali, değil mi efendim ekvali Söyle. ve ahvali. Bak üç, akval, ehval ve... Efa. Bu çok önemli. Dolayısıyla bunlar tarihsel bir bilgidir. Tarih olmadan bunlarla muhatap olamayız. Siyer bir tarihtir. Hadis tamamen bir tarih metodolojisi üzerinden gider. Kendi nahs. Dolayısıyla İslam, ki bu indi aldın, kendinden önceki tarihçilerini anlatırken bazılarını bu açıdan öler. Değil mi? Onlardan bazı şeyler öğrendiğini kendisi zaten söyler. Kaynaklarını söyler. Kimden aldın filozofları da. Gerçi filozofları kritik eder. Yani onların mevcut, vücut anlayışıyla bir şey olmaz. Çünkü evrende mevcut yok. Vücut var. Sosyal gerçeklik bir vücudat, mevcudat alanıdır. Bir de bunun felsefi bir arkalık planı var arkadaşlar. Bu çok e, teknik bir konu. E, kelamdan ve usulü fıkıhtan gelen ben buna benin tarihselleştirilmesi diyorum. Ben idrakinin tarihi bir hale gelmesi. Transcendent olmaktan çıkıp Bireyselleşmesi, naturalization, doğal bir hal kazanması, benim tarihi bir karakter kazanması uzun bir hikayedir. Bunun üzerine uzun uzun konuşmuş idim. Üçüncü, üçüncü bir tarafı ise nübüvvet sorunu da İslam dünyasındaki tarih algısıyla son derece önemlidir. Çünkü felsefeciler yani Farabi ve i̇bn Sina Peygamberliğin ya da nübüvvet kurumunun kendi felsefi sistemleri açısından gerekliliğini temellendirmekle beraber bir konuyu bir türlü çözemediler. Niçin çok peygamber var? Tamam peygamber gerekli. Farabi bunu kendi sisteminde anlatıyor. i̇bn Sina kendi sisteminde anlatıyor. Bir nübüvvet teorileri var. Gazali'nin bir nübüvvet teorisi var. Değil mi? İdrak üzerinden. Ama niye çok peygamber var? İşte bu çok önemli bir Toplumların tarihselliği ile peygamberlerin çokluğu arasında bir eşleme yapman lazım. Bu ne demektir? Şu demektir. İnsanlık Adem'den itibaren, ilk insandan itibaren belirli bir gelişim içerisinde toplumsal olarak bu toplumsal ihtiyaçlar belirli yasalılıklar istiyor. Bu yasallıklar içinde peygamber gönderiliyor. Dolayısıyla tarihsel vakayı gözetleyen Tanrı ihtiyaç duyduğunda peygamber gönderir. Bu İbn Nefis'in teorisidir. İbn Nefis hemen İbn Haldun'dan 20-30 yıl önce. Alo. 1200 kaçtı Esra Hanım? 78 miydi? Değil mi? Böyle yaklaşık. Bugün anlattı da onun için söyledim el risale tul fi en sirat en nebeviye bu esas itibariyle haybin yaksana'nın şey işte ibni tüfeil'in meşhur haybin yaksana reddiyesidir autodidaktik öğrenme Adasal yaşama buna bir reddiyedir. İnsan toplumsal bir canlıdır. Toplum içinde yaşar ve hukuk ihtiyacı vardır. Hukuk da nebüvvetle gelir. Bunun da şeyi çok açık. E, toplumdaki belirli gruplara bırakılmayacak kadar önemlidir. Hukuk. Çünkü çıkarlarını gözetirler Maksis teoriye göre. E, insanları tanıyan bilen ama insanların sınıflarına mensup olmayan bir varlığın göndermesi lazım. Bu da tanrıdır. Basit bir karikatür ederek anlatıyorum. Fakat nübüvvet ya da yasa. yasa toplumsal gelişmişliğe göre gelir. Tarih boyunca toplumsal gelişme söz konusu olduğundan dolayı çok peygambere ihtiyacı var. O kadar ileri gidiyor ki bir nefis ilk insanı mağarada üretiyor. Uzun yıllar insanları mağarada yaşattırıyor. Ondan sonra dışarı çıkarttırıyor. Tarıma başlattırıyor. Bakın çok entesan. Ve zamanla insanlar daha sofistike bir hale geliyorlar. Ve bu sofistikenin oranına göre de nübüvvet karmaşıklaşıyor en son ideal şeyde pozitif peygamber oluyor. Tamam? Dolayısıyla İbn Haldun'dan önce İslam dünyasında hem patik tarihçilik hem felsefi arka plan benim tahsilleştirmesi uzun bir konudur. Transandent soul anlayışından bireysel soul anlayışına geçiş ve nefsin bireyselleşmesi hikayesi uzun bir konudur. Ve bir de toplumların tarihselliğiyle Nubuhat ilişkisinin kurulması İbn Nefis'le birlikte son derece önemli bir arka plan bilgisi veriyor. Üstad da zaten bunları biliyor, bunları usulü fıkıtan benzeri şeylerden biliyor. İbn Abdüne göre, ha İbn Abdü'nün bilgi anlayışı da çok ilginçtir. Onu da söyleyeyim. İbn Abdü'nün bir kere Fahrettin Aziz çizgisini takip ederek özel bir bilgiyi varsaymaz. Türsel özleri, kategorileri, şamaları kabul eder ama türsel özler yoktur. Şimdi bunu nereden çıkartıyorsun diye sorabilirsiniz. i̇bn ad'un bilme aşamasını dörde ayırır. Havâdis vardır der. Tam usulü fıkhtan alınmadır bu. Havâdis vardır. Yani olgu olaylar vardır. Bu olgu ve olayların ahvali vardır. vardır. Biz ahvali biliriz diyor. Tamam bu çok önemli bakın. Bunun üzerine uzun uzun durmak lazım ama kimse bunun üzerine durmuyor. Havadis olgum olay demek havadis. Yani zaman ve mekanda başlangıcı olan şeyler. Bunun ahvali vardır. Biz nesnelerin olgun olayların ahvali dışındaki gerçekliklerine kapalıyız. Ya İbn entesan şey kullanıyor. Yine fraziden faydalanarak İdrakin acziyetini idrak etme diye bir tabiri vardır. İdrakin acziyetini idrak etmesi bunu bir bilgi olarak görür. biliyor musunuz? Tanrı'yı idrak etmekten acizim bir idraktır, bir bilgidir diyor. Dolayısıyla gerçekliğin özsel şeyi nedir, nümenel tarafı nedir? i̇bn Haldun diyor ki istedilerle akılla o kadar gidemezsin diyor. Haddini bil, ufuk teorisini geliştiriyor burada. Previndiyel ufuk. İdrakin ufku. Onu üzerine okuyacağız onları. Ahvali bilebiliriz. Ahvali neyini bilirsin baba? Kavanını biliriz diyor. Ahva, yani ilişkileri biliriz. Aynen bunu kullanıyor. Kavanin. Yasalarız diyor biz onları. Zaten sünnetullah yasalıktır. Bunlar usulü fıkıh terimidir. Kavanin. Bizim bütün bilmeşim onları... Bak diyor ki... Belirli özelliklerini ve farkla farklarını belirli bir kanun altında zapt ederiz. Dabıt kelimesini kullanır Zapt ederiz onlar orada diyor. Demek ki şu, şu şu şu olaylar şu kanuna göre olur. Bak zapt ettik. Onun için bizim bütün bilimsel alanı zabıtalar oluşturmaktır. Ahvali Pazardaki zaptı. Ahvali araz gibi düşünebiliriz değil mi? Yani Düşünebilirsin ama bu özün üstüne kurulu bir ahval değildir. Ahval biliyorsun geçip gelip geçici olan demektir şeyde şimdi araz ahvali şimdi bak bu da çok entesan bir şey Abdullah İbn-i Rekhane'nin İrşadül Kastır'ın girişinde hikmet tanımını okuduğum zaman şaşırmıştım araz zatiyeni ahval diyor şimdi ilk bakışta ahvalle araz zatiye aynı görülebilir ama bu kadar değil işte o kadar basit değil bu iş e çünkü 1324'te ölmüş razı sonrası şey uçmuş faal akıl gitmiş bomba koymuşlar tamam mı Ondan sonra öz gitmiş, ahas sıfı olmuş. Ama Ceher Aras'dan düşün, düşünürsek hocam yine öz tamam. yok yani. Ha? yani. Ceher Aras ayrımıyla düşünecek olursak Hı -hı. yine mahiyet e, şeyi mahiyet yok ama, orada. Yani. Yok ama mahiyet kabulünü e, trans, düşünse bile bir kelamcı şey olarak düşünmüyor onu, bir yerde düşünmüyor onu. İnsanın inşası olarak düşünüyor. Hep söylüyorum niye 13. yüzyılda çok tümel? 14. Tümeller kitabı yazılıyor. Bununla alakalı. yeni yeniden tanımala, tanımlamaları lazım. Tümel artık insanın zihni bir inşası. Öyle dışarıdan gelen bir yapısı yok yani. Bunun üzerine uzun uzun konuşmak lazım. Belki Ömer'in o dediği yapı var ya, işte onu oradan türetiyor. Ben onu aşağıdan oluştuğunu düşünüyorum. Evet. Kavani yeterli mi? Ha burası çok önemli bakın. Kavanin, kavanin niye göre yapacaksın? Abi bu, burası çok önemli. Usule göre diyor. Usul iki anlama gelir, ilkeler ve yöntemler yöntem. Dolayısıyla tarihin bilgisi, bu fizikin bilgisi de bunlar da böyle bir yönteme göre olur. Yöntem de insani bir şeydir, itibar itibaridir. ki biz şeylerin hakikati hakkında konuşmuyoruz, ahval hakkında. Konuşmuyoruz. Aynen öyle. Mesela hatırla şimdi tam bu yüzyılda değil mi? Bir hemen bir öncesinde Koneviyle şeyin Nasrettin tu Nasrettin Tuzo. Nasrettin Tuzo tabii değil de Nasrettin Tuzo'nun tartışmalarını düşün. Ben de şimdi Rasıl e, Betimler Teorisi var ya. Canım, ha o tam bunu söylüyor işte. Yani biz diyor şey niteliklerini şey betimleyerek konuşabiliriz. Hakikaten. Abi Rasıl kim ya? Bak. Çok... Kelamcılar ne diyor? Bir nesnenin bilgisi arazilerin dökümüdür. Evet. Nasıl kim ya? Dünkü çocuk. Evet. Efendim? Evet. Bilmek nesnenin arazilerinin dökümüdür. Şu şu şu şu nitelikli araz dediğin nitelik nicelik onu döküyorsun, topluyorsun bu bilgidir. Öz geç onu diyor Kemalçı. Öz diye bir şey yok. O filozofların bilineni öğrenmek için uydurdukları bilinmeyen kavramlardır diyor. <gülüyor> ya bir şey bileceğiz. Karşımızda o kadar çok bilinmeyen kavram şey yapıyorsunuz ki, üretiyorsunuz ki bilinen güme gidiyor. Hani Aristoteles diyor ya şeye Platon'a. Bu dünyayı anlamaya çalıştık. Başka bir idealar dünyası yarattın. Oradan aşağı inemedim. Burası da gitti, orası da. Aynı şey keramizler filozoflara diyor. Şeyde surever döne diyor. Madde, suret, heyula bir sürü kavram üretiyorsunuz diyor. Hiçbir gerçeklik karşılıkları yok. Niye bunları ürettiniz? Şunu bilmek için. Ya bunu bilmek için bu kadar bilinmeyen kavrama gerek var mı? Doğrudan müşahede etsene şunu. Niye? Çünkü o Yunanî gelen geleneği bunu zorunlu kılıyor. İlla tümeli bilecek, özü bilecek falan filan falan. Dolayısıyla bakın bu nedensellik meselesini bugün derste konuşurken klasik gelenekte arkadaşlar ee, doğa bilimlerinde biliyorsunuz natural law diye bir yani doğa yasası diye bir kavram yok. Nesneler kendi özüne göre hareket eder. Özseldir onlar. Keremizler bunu reddediyor. Öz yok. Dolayısıyla ne kaldı geliyor? Ahvar kaldı. Ahvar neyi verir? ilişkiyi verir. Nesnelerin içinde. i̇bn Haldun tamamen. Onun için sünnetullahı kullanıyor, adetullahı kullanıyor. Son derece önemli bir şey. Evet. Havarısın hakikatini bilmeyiz. Yani, tabii, Nümena, nümenan hakikati bilemeyiz. Şey, öyle, öyle bir ifade kullanmıyor. Kullanmaz olur mu? Bir sürü yerde kullanıyor. İdrakin sınırlarından bahsedecek, göreceksin. Tanrı'nın külünü bilebilir miyiz? Filozoflar diyor ki, ne yapıyorsunuz siz? Diyor. Tamamen kurgu bu diyor. Bilemezsin diyor <gülüyor> sen. Şey <gülüyor> Şunun... Hakikatını bilmekle Tanrı'nın hakikatini bilmek aslında aynı şey. Aynen. Bunu bilebilirsek onunla bilebiliriz. Aynen öyle. Tabii. buyurun. Evet. Şimdi devam edelim biz. Evet. Tabi bu dönemde ben bunlara girmiyorum. Bu dönemde 13. yüzyılda hemen İbn-i öncesinde arkadaşlar 12 ve 13. yüzyılda çok büyük değişiklikler oldu. Geçen hafta Ankara'da 13. yüzyıl felsefe sempozumu yaptık. 60 kişi geldi. Çok büyük tebliğler dinledik değil mi? Evet. Şimdi İbn Adıl'ın akl anlayışı da çok entesan. Aklı üç aya Klasik tarz değildir ha. Mesela nedir? Aklından zori akl-i i̇şte akli Mustafaat, akli faal. Yok. İbn Adıl'ın akl üç ayrı. Akli temyizin, temizi akıl, yararlı ve zararlıyı ayıran akıl. Vatandaşın aklı. Herkesin aklı. Kim ne yararlı ne zararlı vatandaş bilir. Ne hiç okumasına gerek yok. İnsani bir şey bu. Temyiz ayırma. Aklı temyizi. Aklı tecrübi. Bak bak bak. Bu kavramı öyle çok kolay kullanılmazlar. Aklı tecrübi. Deneyimsel akıl. Bir kişinin, ferdin, toplumun deneyimsel aklı. Tabi, de tabi o Alak, tabii. E, tabii. tarihselleştiği an e, bir kere o kadar çok şeyle alakalı ki faal aklın öldürülmesi, beşeri bilginin üretilmesi... Ondan sonra inendenselliğin değişmesi. Hepsiyle alakalı. Tanrı'daki Tanrı da artık intellektin değil, iradenin öne çıkması. Çünkü biliyorsun Newtoncular niye çok İngilizler çok deneyicidir? Çünkü Tanrı'nın iradesi kayıtlanamayacağı için evrende her an her şey olabilir. Sürekli deneyim halinde olmamız lazım diyorlar. İntelektüel diyorlar ki Tanrı aklına göre aklının kurallarına göre çalışır. Sabittir. Dolayısıyla bir şey yaptı mı bir kere baktı mı yeter. Yani sürprize yer yok. Yani. Sürprize yer yok. Mucizeye, tesadüfe yer yok tabii. Laibniz Newton kavgasının şeyi bu. Gazali İbn Sina kavgası da bu. Gazali diyor ki Tanrı'nın iradesinde hürdür. İradesi önemlidir, ihtiyarı önemlidir. Dolayısıyla sürekli gerçeklikle yüzleşeceksin. İbn Sina diyor ki illetler sabitti. Tanrı da o illetlere göre iş yapar. Ben 800 önermede zaten çözdüm. Boşuna uğraşma. Benim kitaplar oku evet. Tabii. Üçüncüsü de akli nazari. Teorik akıl. Ama bu teorik akıl artık filozofların teorik aklı değil. Öyle faal akıl falan filan falan alakası yok. Soyutlanarak. Kavanını, kavanını bulan akıl. Evet. Genellemeyi yapan akıl. Tümelleme değil. Genelleme. İbni, İbni Haldun'da tümelleme yok. Genelleme var. Bir tür istikrar. Tümelleme çünkü öz istiyor. Türsel özü istiyor. Değil mi? Sabit bir şey istiyor. Genelleme ise genel bir formül. Kanun istiyor. Tabii Zaten bu bilgiyi de üstad böyle katyeyi zorunlu görmüyor. Kelamcılar gibi. İhtimali bunlar. Yani bu işe yarıyor. Fakat öyle mutlak anlamda transandantal ya da transandant kognisyonda var olan değişmez bir illet değil. Bu çok önemli bir şey. Bir dilin zanneliğine ilişkin bir teorisi var. Mesela dilin tabiatını tartışırken dilin birazcık bir cümlenin bize verdiği bilginin Mutlak anlamda katli olacağı belgelemez. Bu zannede olduğunu göstermeye çalışıyorum. Şimdi son olarak dediğim gibi çok şeye girmek istemiyorum te te teorik konulara. Çünkü uzun, uzadıkça Metin okuma gecikiyor. Şimdi bu kadiminin zihniyetine baktığımız zaman şu maddeleri söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir, tarihsel toplumsal nesneler objektiftir. Bu nesnelerin ahvali mevcuttur. Varlık değeri taşırlar. Ahval, belirli bir tertip düzen içerisinde ve süreklidirler. Aksi takdirde bilinemezler. Süreklilik, sabitlik demek değil arkadaşlar. Değişebilirler. Yani mesela bakın, ekonomik ilişkiyi Ahvali bir ahvaldir ama her toplumun ekonomik ilişkisi aynı olacak diye bir kural yok, değişebilir. O bir moddur, tamam mı? Mesela dil, transdental ya da bir meta dilimiz var, fakat İngilizce, Çince, Arap değişiyor. Onun gibi yani. Süreklilik, sübutiyet demek değildir. Sabitlik demek değildir. Evet. Tabii İbn Abdüçünü biliyor. İnsan eylemi itibaridir. İrade içerir, anlam içerir ama bir objektivasyon kazanıyor. Devlet bir objektivasyondur, sanat bir objektivasyondur, mimari bir objektivasyondur. Bizden bağımsızlaşıyor. Bizim eylemimizin sonucunda var. Doğa gibi değil. doğayı Biz yaratmıyoruz. Dua var. İdraki bize bağlı. Ama sosyal hayatı ya da hayatı, tarihi insan yaratıyor. Fakat eylemiyle. Fakat bu eylem e, objektiflik kazanıyor. Ve bu objektiflik tekrar insan tarafından bilgi konusu kılınıyor. Bu önemli. Ahvalin kendi aranda ilişkileri vardır. Bu ilişkiler onların nedenleridir. Bakın, ilişkinin dışına neden yok. Böyle kauzaleti maauzaleti yok. İlişkiler nedenlerdir aynı zamanda. Üç, hızlı gitmiyorum değil mi? Bu ilişkiler bilinebilir. İnsan tarafında bilinebilir. Bilmek nedir? Geçmişi nedenleriyle bilmek ki bu tarihtir ve geleceği öngörmektir. İbn Haldun bunu çok açık söylüyor. Öngörmek çok önemlidir bilgide. Niye biliyoruz? Öngörmek için tedbir gerekiyor çünkü. Ya kış ya gelecek ha bak. Bak bizim astronomik bilgi kış gelecek. Tedbirimizi alalım. Aynı bunun gibi toplumsal vakaları, ahvali bilmek insanın tedbir alması içindir. Geçmişi nedenleriyle bilmek ve geleceği öngörmek Ahvalin zemininde insanın birey ve tür olarak hayatını sürdürme iradesi vardır. Bakın ahval dediği ne biliyor musunuz? Sayıyorum size. Asabiyet, mülk, devlet, siyaset, ziraat, zanaat, ticaret bütün onlar ahvaldir işte. İlim. İlim. Nokta nokta nokta nokta nokta. Bunlar ahval. Yeni de şey. çıkabilir. Tabii, Tabii o, o çok açık çünkü usulü fıkhı der ki kıyamete kadar ahval değişir. Kapalı sistem, Kapalı sistem değil. Mesajlar, her şeyi bitiriyorlar. Onun için kutsal bir bilim çıkıyor ortaya. İnsan iradesi var demiş. Bak devam ediyorum. Tüm ahval ahvali saydım. Zemininde insanın birey ve tür olarak hayatiyetini sürdürme iradesi vardır. Beslenme, korunma, sürdür, muhafaza etme, sürdürme. Şöyle, besleniyor, korunuyor, muhafaza ediyor ve sürdürüyor. Türü sürdürmek. Nadim bunu söylüyor. Ahvalin, invisible, yani görünmez kurallarını ümran ilmi verir. Biliyorsunuz bilmek, görünmeyen kavalini görünür kılmaktır. O şematizmi kavramsal haline işte. dönüştür. görmüyoruz ki, formülleri görüyor musunuz siz? Şeyde? Işık şöyle mi düşünüyor, MC kare göre iş yapıyoruz, bak yazıyor değil. Biz diyoruz ki şöyle çalışıyor, şu formüle göre çalışıyor, ilişkinin formülasyonunu yapıyoruz. Bu illa matematik modelleme olmaz. Kavramsal modelleme de olabilir. Bu kavramsal modellerle bunu o görünmeyeni görünür kılıyoruz kendimiz için. Aklen. Gözleri, aklen görünür kılıyoruz. Bunu diyor i̇bn Adun, tarih felsefesi diyebileceğimiz ilmi umran yapar. Kavanını o tespit eder. Ahvalin visible, görünür tarafını ise ahbar yani tarih yazıcılığı verir. Bak tarihi ikiye ayırdı. Bir kronik vakanövis... Akhbar önemlidir. Çünkü belgeler oradan gelir. O, onun o belgeler üzerinden ben nesnenin alanımı tespit edebilirim. Aksi taktirde tarihin e, ahbar sadece yazılı metin değil. Cami de bir ahbardır. Bir eski eser de bir ahbardır. O da bana bir şeyler söylüyor. Ben bu ahbarda gizli olanı değil mi, açığa çıkartırım. Dolayısıyla ahbar vesikalar bizim maddi tarihte maddi zeminimizdir. Efendim? Şey, Hocam hani, Tabii. Ama bak zaten bilmek diyor zaten. Bilmek kavramsal bir şeydir. Tabii. ya Bunu çok Entesem cümleleri var. Yeri gelince fırça atar gibi cümleler kullanıyor. Onları okuyacağız. Yorma kendini diyor. Orayı bilemezsin diyor. Tamam mı? Bırak diyor. <gülüyor> Böyle lafları var. Şimdi diyor ki peki bütün bunları niye yapıyoruz? Bilmek için. Bilmenin amacı ne? Bu çok entesan Bu en kötü öngörmek ama diyor ki ne kadar öngörürsen gör. Sonun mezardır. Bilmek, bak bilmek, sorunu ortadan kaldırmaz, geciktirir diyor. Yani devletin nasıl işlediğini bildik, tespit ettik, tedbirlerimizi aldık. Yani diyor ki evet, belki bir yüzyılda uzatabilirsin ama kesinlikle ölümü ortadan kaldıramaz. Ben şöyle bir şey, şimdi klasik düşüncede, Kişi e, hakikatin bilgisine sahip oldukça, o orada basamakları da arttırdıkça kemale doğru bir yolculuk yapıyor ya hocam. Hı hı. Yani hem nazariye olarak hem pratik ol. olarak kemale doğru ilerliyor. Tamam. Burada böyle bir yükselme süreci var mı? Var işte. E, ufuk o şey var ya, e, teref, hadaret kurulduktan sonra tasavvuf ilim ve zanaatlarla yükselmeye devam ediyorsun. Nefsi yükselme, tasavvufiyetle, bireysel. Bireysel. Ve toplum tabi toplum tarafı da var ama bireysel. Tabi tabi bunu anlatıyor zaten. Evet. Dolayısıyla bir iç determinizm de sanki var imdadında iç kurallılık. Yani ne kadar bilirsen bil, sonuç bellidir. İlaç kullanmak sadece e, eceli biraz geciktir ama netice öleceksin. Bu Osmanlı, <gülüyor> özellikle Osmanlı düşünen için bir kahin dilimiz halim biliyorsun. Kahin, ölümden haber veren bir kahin. Karabasan. Osmanlı entelektüelleri bununla çok uğraşıyorlar. Devlet-i Aliye'yi, tabi, hale nasıl getirebiliyoruz? İbn-i Adun diyor ki öleceksin. <gülüyor> Onlar da diyor ki direneceğiz. <gülüyor> tabii ben hep söylerim. Piri, pirizade tercümesinde öyle diyor. Cenab-ı Hakk'a <gülüyor> diyor. Devlet-i Aliye'ye 500 yıl ömür veren Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Meydan okuyayım Nalduna. Ünaldun çevirisinin girişinde. Yıl. 120 yıl ömür biçtin diyor. Bak gördün mü? 500 yıl. Böyle bir karikatür var. Biliyor musun? Anlattım onu size. Hristiyanla Hristiyan bir papazla Müslüman bir imam konuşuyorlar. Kimin dini daha hak? O sırada uzaydan bir araç iniyor. Çıkıyor bir canlı. Elinde bir kitap. Kardeşler diyor. Kiblene taraf. <gülüyor> Abi imamın hareketini göreceksin. Dönüyor papaza. Şimdi <gülüyor> İbn-i aynı hareketi çekiyor abi. Şey Pirizade. 500. Ama ne oldu? Yenetli İbn-i haklı çıktı. Evet. evet bu çok entesan bir şey. Bir şey evet Objektivasyon kavramı biraz açar mısınız? Yani bir şeyi insanın anlayabilmesi için ayırması, Tabii. Böyle muyuz? Yapıyoruz. Ee, elbette şey gibi değil. Ee, doğa gibi değil. Şimdi sosyal bilimlere giriş diye bir ders yapıyoruz. Orada bunu inceliyoruz Sayın Hocam. Ee, yok, hayır. Estağfurullah. Şimdi şu. Ee, doğa, bizim irademizin dışında olmayan bir var olan. İdrakimize bağlı. Sosyal hayat dediğimiz, tarih dediğimiz hadise ise bizim irademize bağlı olarak ortaya çıkıyor. Fakat ya insanı kastediyor. Fakat bir süre sonra cisimleşiyor ve bizi belirlemeye başlıyor. Bakın devlet kuruyoruz, mimari eserler yapıyoruz değil mi? O bir kurallık dil gibi bakın dili biz icat ediyoruz ama dilin kurallığı bizi belirliyor. Kafamıza göre konuş keyfidir diye sallayabiliyor musun Türkçe'de? Ama dil keyfi. Tıpkı tarihte öyle keyfi gibi görülüyor. İtibaratın üzerine kuruluyor ama o itibarat tecessüm ediyor, cisimleşiyor. Biz, bizi bile belirlemeye başlıyor. Bak devlet bizi belirliyor, kurallarımız bizi belirliyor. Değil mi? Ya bırak mutfak bizi belirliyor. Gidip şimdi sen çiğ çiğ yiyebilir misin eti? Halbuki öyle yiyorduk. Ateşi biz kullandık. Yani doğa, şu masaları doğa üretmiyor. Nedir ona da? Ağaç yok bunun için. Biz yapıyoruz ama biz buna mahkum ediyoruz kendimizi. Ne diyorlar? İnsan kendine bir anlam kozası örer içinde yaşar. O bir gerçeklik alanıdır artık. Ya biz onu kendimize bilgi konusu kılıyoruz. Nasıl bunları yapıyoruz? Tıpkı dil gibi. Bu dil nasıl kurallı? Nasıl çalışıyor? Türkçenin kuralları neler? Ya halbuki bunu biz uydurduk. İtibara doğadan değil ki bu. Tarih de böyle. İşte onu objektivasyon diyoruz. Ee, dışarıdan nesneleşmesi artık insan iradesine bağlı değil. Yazarla romanı arasındaki de şairle şiir arasındaki ilişki bir kere yazıyor. O yazıyor ama artık o ona bağlı değil ki objeleşmiş o. Binlerce yıl öteye bir gider gelir. Diyemez ki lan bunu ben yazdım. Hop. Bunu bir demek istedim. Sen ne demek istesen iste. Ben ne anlıyorum ona bak. Tabii. Şimdi mukaddim okumalarına biraz bakalım. Mukaddimenin etkisi nasıl gider ve orada bitirelim. 10 dakika içinde toparlarım onu zannediyorum. Şimdi klasik iddiadır. Mukaddime unutulmuştur. Daha sonra Napolyon Mısır'ı fethederken ya da işgal ederken. Ne fetih lan? Lafa bak. İşgal ederken Yanında bir ilim heyeti getiriyor. Orada keşfediliyor. İşte Fransızca'ya tercih ediliyor. Sonra bu etki yaratıyor. Ondan sonra şu Fransızların biraz da toplumsal bunalımları var o dönemde. Devrim olmuş filan. Hala Fransızların bunalımı devam ediyor. Ee, Avrupa işte kültürleri dikkat çekiyor falan aldırlar. Sonra Marksist okumalar. Bu doğru değil. Ee, i̇bn Haldun bir Osmanlı düşünürüdür Ve kesinlikle en iyi i̇bn Haldun Osmanlıları Osmanlılar anlamıştır. Arkadaşlar. Hep onunla hesaplaşıyorlar. O kadar çok ben o dili okacak o kadar çok yerde görüyorum ki. Yani gerçi İbn Al Duri bilmezlerse bir şey eksikler mi? Hayır. Niye? Çünkü Osmanlılar da Faret'in nazı çizgisinde gidiyorlar. Başka bir çizgi yok. Ana damar o. Usule Fuka, usule Din, Faret'in nazı. Buyurun. Bırakın. Estağfurullah. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman şeyi üstadı anlayan, şimdi bilen çok ama teorik çerçevesini anlayan İbnül Ezrak diye bir adam var, endüstri Makrizi var, Sekavi var. Sekavi tarih savunusu diye kitap yazmıştır. Tarih savunusu. Hah? Öyle mi? Tarih savunusu. 400 sayfa. Sakafi İbni Haldun'un öğrenciden öğrencisi. Kafiyeci. Mehmet Kafiyeci. Biliyorsunuz yine İbni Haldun'un öğrenciden öğrencisi. Tarih metodolojisi üzerine yazıyor. İbni Haldun'u biliyor. İbni Kemal. Ondan önce şey var. İbni Kemal'in de hocası olan Molla Lütfü. Molla Lütfü'nün ilmi-i ihtisap kısmını oku bak görürsün. Aynen İbn Haldun'un terminosunu kullanıyor. Biliyor. i̇bn Kemal zaten bilinen bir şey. Gelibolu Mustafa Ali dibine kadar biliyor. Yeni bir şey söyleyeyim size, Hollanda Leyden Kütüphanesi'nde bir e, mukadime nüshası var. 3 bir, bir büyük cilt. Kimin nüshası? Takihettin Rastı. Onun şeyi. Biliyorlar. Bilmezler mi? Katip Çelebi zaten biliyor. Hazarfer Hüseyin diye bir adam var. Bilmiyorum kitabı çok okudunuz mu? Osmanlıca'dır. Türk Tarih Kurumu'ndan çıktı. Aç oku bak. etvar Nazariyesi orada da var. Okumuş belli. Naima meşhurdur zaten. Pirizade tercüme ediyor. Cevdet Paşa malum. Dolayısıyla şöyle baktığımız zaman e, İbn-i Ezrak Endülüs'te sayesinde Makrizi Mısır, Sagavik Mısır, Kafiyeci Anadolu Mısır Geri hep Osmanlı düşünür. Bunlar bildiklerimiz. Kimi neler? Mesela ha, şey var Karamani ne? Karaman. Osmanlı tarihi yazar. Karamani. Yo yo. Mehmet Paşa değil. Arapça bir tarih kitabı var. Bilmem ne. El Karamani. Orada da var. Bir de sanki yüzyılları da dağılmış değil mi? Hani bir değil. Evet, evet. Çok tabii. 15, 16, 17, 18, 19 hepsinde var. Bir şekilde muhatap olunmuş, bilinmiş ve bunların çoğu da işin garibi Birokrat. Evet. İbn-i Kemal Geliyorlar hani büraklat, kâtipçeleri büraklat, Hazarfençeyim büraklat, Naima büraklat, Piri Zade büraklat, Paşa zaten devletin zirvesinde. Devlet bunu İbn Haldun'u takip ediyor. Ciddi. Çok ciddi alıyor. Diyorum ya Karabasan. Çok ciddi alıyor. Günümüzde İbn Haldun, Günümüzde derken 19. yüzyılın başından itibaren çağdaş sosyal teoriler açısından okunuyor biliyorsunuz. Maksis teori, Weberian teori, Cart teori, Cürt teori filan. Ee, Okunsun tabii. Onun bir sakıncası yok ama esas aslını bilelim. Kesinlikle İbn-i Adun İslam medyatinin bir ürünüdür. Bir de 11 Eylül'den sonra okumalar var. Bilmiyorum takip ettiniz mi? 11 Eylül'den sonra İbn-i Adun'a İbn Adun göre 11 Eylül anlamak, i̇bn Adun'a göre İslam toplumlarının durumu, İbn-i Saçma sapan böyle. Ya çok enteresan. Bu gavurlar, bu akademi bence tıkandı. Ve gayri ahlaki bir yeni gidiyor e, entelektüel çalışmalarda. E, bizim benim bir hocamın oğlu şeydir genetik çalıştı Fransa'da. E, diyor ki bir, bir konu geldiğinde döndüğünü konuştuk doktora yaptı orada. Ya bilim bilim epistemoloji bunların hepsi hikaye diyor ya. Bilgisayar modellerine göre verileri oynayıp duruyoruz diyor. Önemli olan o modelin çıkması tamam mı? Oyna dur. Hiç gerçeklikle alakası yok. Bir dünya kurmuşuz gidiyoruz. Akademi de böyle. Tam bir psikolojizme şu dipnotu vereceksin. Bu bilmem nını yapacaksın. Şöyle yapacaksın. Ne lan bu? Böyle bilgi mi üretilir. Orta çağ psikolojizmden daha şey bu. O tür yaz işte adam gibi. Ee, Amerika'da özellikle publish or perish değil mi? Yaz yoksa yok olursun. Onlar da yazıyor. Ya ben şunu gördüm de Descartes'in FMN'e FM yorumu. Descartes felsefesini feminist yorum Efendim e, gay yorumu, lezbiyen yorumu. Lan git lan ya. İçine ettim bir midemiz vardı o da gitti ya. Böyle aptal aptal kitaplar yazıyorlar. Şimdi bu çok yaygınlaştı. Wittgenstein açısından e, İbni Haldun'un dil oyunları. Ulan bir kere o kavram yok ki onda. Şimdi bir Türkiye'de de var. Hegel ve Yunus Emre'de sevgi kavramı. <gülüyor> Sevelim sevilelim. Ulan ne alakası var ya. Ve bunu muhafızak herkesi kesim yapıyor ya? Göteyle bilmem Hazreti Peygamber'de irade hürriyet falan. Saçma sapan şeyler. Şimdi bakın. Geçmişi bilelim. İyi, önce geçmişi bir bilelim. Mesela i̇bn Sinan'ın elbette bugün bir cümlesini alıp oradan bir sistem kurulabilir. Gelenekte yarım kalmış Betimimle. üretimler var. Tabii. Şimdi gelenek belli bir akıma git tarih şartları. Ama öyle noktalar var ki orada kalmış onu genişletebilirsin Ama önce bir bil. Tasvirini bir yap. Daha sen İbn Sina'nın eserlerini hepsini neşretmedin. İbn Sina üzerine ne yapacaksın? İbn Sina hani ben saymıyorum. İbn saymıyorum. biliyorum. İbn Sina bu ya. Daha Arapça neşileri bitmedi. Farabi büyük Türk filozofumuz bitmedi. Boş boş konuşuyoruz. Eee İbn Haldun'u daha Türkçede tam bir doğru tercümesi yok. Tercümeleri var. Bana sorarsın tam bir Arapça neşri de yok. Ben bu Tunus neşrini kullanıyordum. Geçen e, Eymen Şahade ile bir yazışmada dedi ki hocam orada da şu problem vardı dedi. Ben oraya dikkat etmedim çünkü onun alanı o. Bir baktım hakikaten bir şey anlaşılmıyor. Ee, Tunus, Arapların hiçbir işi tam değil yarım yaman hakis yapıyorlar ya. İran'dan bu işi yapması lazım. <gülüyor> Onlar da Sünni diye çalışmıyorlar çünkü İranlılar bu işi çok iyi biliyor. Bilirsin sen, Turay. Yani geleni çok iyi biliyorlar. Dünya'dan haberleri yok ama anlattı mı sana? Son irşatla başıma geleni. Ya kitap almaya gittim. Hamaney'in kitabı. İnsan, çevre ve toplum böyle bir şey. Ama ne var İran bilindiği Dedim, Düdümudan İran olsun yani. Açtım. Okul, nüful, sanki kul 12. <gülüyor> nüfus 1200'den şerif ya. Bütün o terminoloji, o dairenin içine kısılıp kalmışlar. Dünyadan haberleri, gerçeklikleri acayip. Hala batlam sistemine göre çalışıyor. Hala aktif hal var. <gülüyor> ya o dünyadan da dünyadan daha ben o geleneği bil de bu nedir ya? Donup dolaşıyor adam orada tarih içinde. İskele Camii'nde Kadıköy'de dört illet teorisine göre dünyayı analiz etti İmam Efendi. Bildiğiniz gibi dört neden vardır. Suri, maddi, suri, gaiv. Aa, adam battı, araştırt ve hala. Hadi onu anladık Kadıköy'de şey, Beyazıt Camii'nde yanında da Teoman Bey var. Teoman Bey? Teoman benim hocam. Şimdi dinliyoruz İmam, İmam Efendi. İmam Efendi'nin aynı şey. Üniversite öğrenci arkadaşları bana bir soru sordular. Öldükten sonra haş cismani midir, ruhani midir? Bildiğiniz gibi evren dört ünsurdan mürekkeptir. <gülüyor> Hava, su, ateş, toprak diye. Vallahi baktı. Ya bu duyma değil. Şey görme, ben bizzat. İki kulağım var. Yanımda da hoca var. Tevman Bey bana baktı. Adam arıcı var. <gülüyor> ben ona baktım. Hocam çaktırma dedim yani. Onun dünyası farklı Biz saldırmıyor. Ve orada yarım saat adam anlattı bunu birleştiriyor, ayrıştırıyor, terkip filan falan. Ya iyi ki falan akıl demedi yani. Onu da de çıkacaktık. Şimdi bu bu bilmek başka bir şey. Tabii ki bileceksen. Fakat gerçeklik değişti yani hocam. İbn Haldun için de aynı şey geçerlidir arkadaşlar. İbn Haldun'u İbn Haldun'un konteksinde, bağlamında, arka planıyla efendim yanıyla, sayıyla söyle. Bilelim sonra İbn Haldun'da teori üretelim. Hiçbir sıkıntı yok. İbn Haldun'u bir kavramı alalım, devam ettirelim gayet normal yapılması gereken bu zaten. Peki bitirdik arkadaşlar. Önümüzdeki hafta, hafta mukaddimenin mukaddimesinden başlıyoruz. Evet. Efendim